Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri Vahlu luqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman ve ve bil Bismillahirrahmanirrahim. La yadur fil ardi wa la fis Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de: İnne beyten vudi'a lin nasi lellezi ve Yeryüzünde bir hidayet rehberi olarak, mübarek bir mekan olarak konuşlandırılan, yapılan ilk mescid Kabe'dir buyuruyor. Yine başka bir ayet-i kerimede, Lemescidun ussisa alel takva min awwal yawmin ahakku an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayy tatahharu. Daha ilk gününden takva üzere kurulan mescit senin orada namaz kılman için daha evladır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yüce Rabbimiz buyuruyor: takva üzere kurulan mescid içinde Allah'ın anılması, zikredilmesi, ibadet yapılması kastıyla kurulan mescid, namaz kılmak için ey Muhammed sana, senin için daha evla olan mesciddir buyuruyor. Yine bu mescidin halkını da o mescitte temizlenmeyi seven insanlar bulunmaktadır diye cemaatini de övüyor. Bu mescid Kuba Mescidi'dir. Medine'de bulunan. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde ikinci de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken mola vermiş olduğu Ranuna Vadisi'nde konuşlandırmış olduğu, yapmış olduğu mescittir. Daha sonra Medine'de kendi mescidi olarak hicretinin noktalandığı noktada, mescidi, mescidi Nebevi dediğimiz, Peygamber Mescidi dediğimiz mescidi inşa etmiştir. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, اِنَّمَا يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ancak, Allah'a, ahiret gününe iman edenler Allah'ın mescitlerini imar ederler. Yeryüzünde mescitler inşa ederler. Yine zekatını verenler, Allah'tan gayrısından korkmayanlar, yeryüzünde Allah anılsın diye camiler inşa ederler. اَسَا فَعَسَا اُولَٰئِكَ an يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَد۪ينَ Umulur ki hidayete erenler, kurtuluşa erenler işte onlardır. Yani yeryüzünde Allah anılsın, Allah'a ibadet edilsin, sadece Allah'a kulluk edilsin diye mescitlerin inşası konusunda gayret sarf edenler, kurtuluşu umulanlardır. Cehennem ateşinden kurtulmayı ve cennete girmeyi bekleyenlerdir, umut edenlerdir. Ve gerçekten de o insanlar ve o insanlara benzeyen hayırlı işleri yapan insanlar, cennete girme konusunda aday olan insanlardır. Durum böyleyken, yine tam tersi olarak Allah'ın evlerini yıkmaya çalışan içinde Allah'ın zikredilmesini istemeyen, Allah'a ibadet edilmesini istemeyen, namaz kılınmasını, dua edilmesini, sadece Allah'a yalvarılmasını istemeyen ve bu şekilde mescitlerin imarını, inşasını engelleyen veya o mescitleri başka başka yerlere çeviren veya yıkan insanlardan daha zalim kim vardır şeklinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Omen أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعْمَ Allah'ın mescitlerine gidilmesini engelleyenden daha zalim kim vardır? اَيُّذْكَ رَف۪يهَا إِسْمُهُ <gülüyor> Allah'ın isminin orada anılmasını engelleyenden daha zalim kim vardır? وَسَعَى <gülüyor> harabiha cenneti Mescitlerin yıkılmasına çalışanlardan daha zalim kim olabilir? اُلَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَيَدْخُلُوهَا illa خَائِف۪ينَ Halbuki onların kalpleri korku ile dolu olduğu halde o mescide girip Allah'a yalvarmaları gerekmez miydi? Lahum fit dünya hız. Onlar için dünyada rezil ve rüsvaylık vardır. Ve lahum fil-âhireti azâbun azîm. Onlar için ahirette çok büyük bir azap vardır. Değerli kardeşlerim yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men bena mesciden yudkuru fi's zikrü ismuhu veya zikru yuz, fihi ismi Allahu lehu beyten fil cennet Allah'ın isminin anıldığı bir mescidi kim inşa ederse Allah cennette ona bir ev inşa eder yani cennete girmenin ve oradaki sonsuz nimetlere kavuşmanın anahtarı gibidir Allah'ın evlerini inşa etmek. Ve inne de Allah ve innel mesacide lillah felâ ted'û ma'allâhi ahada. Mescitler Allah'ın anılması içindir. Mescitler Allah'a yalvarılan, kulluk edilen, Allah'a ibadet edilen, namaz kılınan, zikir edilen, dua edilen mekanlardır. Bu mekanlarda ve gayrısında Allah'tan gayrısına, Yalvarmayın, Allah'tan gayrısına sığınmayın, Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin, Allah'tan gayrısına kulluk etmeyin şeklinde Yüce Rabbimiz Cin Suresi 18. ayette buyuruyor. Bu ayetten almamız gereken değerli kardeşlerim, ibadeti sadece Allah'a yapmak, kulluğu sadece Allah'a yöneltmek, yalvarışı yakarışı sadece Allah'tan yapmak. Bir başımız sıkıştığında Sadece ve sadece Allah'tan yardım istemek Kullardan, taşlardan, kayalardan Veya insanların Kutsal olarak uydurdukları Bir takım şeylerden medet beklemek Bunlar muska olabilir Taş olabilir Bunlar başka başka Ağaç olabilir Dağ olabilir Mağara olabilir, su olabilir Vesaire i̇nsanlar, Bazı insanlar bu tür yerleri kutsal görüyorlar, buralarda dilek tutuyorlar. Dileklerinin kabul edilmesi için bu tür yerlerde suysa para atıyorlar, ağaçsa çabut bağlıyorlar, kayaysa dibinde kurban kesiyorlar vesaire. Veya işte bir kabirden yardım istemek. Bir türbeye gidip, ey bu türbede yatan kişi bana yardım et, beni kurtar, bana şunu ver, bunu ver şeklinde Yalvarmak, yakarmak yasaktır. Müslümanın yapmaması gereken bir iştir. Çünkü Müslüman Allah'tan gayrısına yalvarmaz. Çünkü Müslüman Allah'tan başkasından medet beklemez. Çünkü Müslüman Allah'tan gayrısına sığınmaz. Çünkü Müslümanın yegane Rabbi, onu koruyacak olan, onu yaratan, ona nimet veren Yüce Allah'tır. Allah'tır. Allah'ın yaratmış olduğu başka başka miskin varlıklar hiçbir zaman Allah'a denk görülemez. Allah'tan istediğimiz yardımı onun yaratmış olduğu dağlardan, taşlardan, otlardan, kayalardan, türbelerden, mezarlardan, insanlardan, cinlerden vesaire şeylerden beklemek mümkün değildir. Dinimize aykırıdır, inancımıza aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır, sünnete aykırıdır. İslam inancına, Müslümanlığa aykırıdır. Eğer insanlar Allah'a yalvardıkları gibi başka varlıklara yalvaracak olsalar o zaman Allah'ın ne kıymeti kaldı? Eğer insanlar Allah'a sığındıkları gibi başka varlıklara da sığınacak olsalar Allah'ın ne kıymeti kaldı? Eğer insanlar Allah'tan medet bekledikleri gibi başka varlıklardan canlı, cansız, ot, nebat, taş, kaya, ölü, diri, Varlıklardan, mahluklardan medet bekleyecekseler Allah'ın varlığının ne kıymeti kaldı? İnsanlar maalesef bu tür inançlarıyla Allah'a ortak koşuyorlar, Allah'a eş tutuyorlar, Allah'a benzer bir takım varlıklar ediniyorlar. Allah'ın yaratmış olduğu varlıkları Allah'a eş Değer görüyorlar, bu da değerli kardeşlerim, yanlış olur, yanlıştır. Allah'a ortak tutmak, ortak koşmak, mescitlerde Allah'tan gayrısına yalvarmak, mescit dışında dahi olsa bu inancımıza aykırıdır. Bir Müslüman Allah'tan gayrısından yardım isteyemez. Bu mesele zaten işte bu ayet-i kerimede de perçinlenmiştir. O innel mesacide lillah muhakkak ki mescitler secde edilen, ibadet edilen bu mekanlar Allah'a aittir, Allah'ındır. Buralardaki yalvarışlar, yakarışlar, ibadetler Allah'a yönelmelidir. Fe la ted'u Allahi ahada Allah'tan gayrısına Allah ile birlikte yalvarmayın, yakarmayın. Evet. İşte değerli kardeşlerim, Müslüman olmak için ve Müslümanca ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek için Allah'ın Kur'an'ında beyan buyurduğu bu ilkelere Uyumak zorundayız. Evet, bu haftaki konumuzun camiler ve din görevleri hafta konusu haftası olması münasebetiyle 1-7 Ekim aralığı konumuzu camilere ayırdı Camilerin hayatımızdaki yerine, önemine Yine din görevlerinin Hayatımızdaki İslam toplumundaki Yerine, önemine Ve sorumluluklarına ayırdık değerli kardeşlerim O yüzden bu meselelerle ilgili Sizlere Sunumda bulunuyoruz Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye أرضu mescide yeryüzünün her tarafı benim için mescit kılınmıştır. Yani Müslümanlar için yeryüzü mescittir. Yeryüzünün herhangi bir tarafında insanlar namaz vakti girdiğinde toprak toprak üzerine secde yapabilirler. Su bulamadıkları takdirde Toprak ile Teyemmüm yapabilirler Yeryüzü Dünya bütünüyle Bizim için Bir mescittir Illaki de üzerinde Binalar olması Şart değildir Namaz kılmak için illa camiye gelmek Şart değildir Camiye gelen insan 27 kat daha fazla Ecir alır Peygamberimizin hiç terk etmediği o ibadeti yerine getirmiş olur. Ve İslam'ın şiarı olan cemaatle namazı ikame etmiş olur. Büyük ecir al almış olur. Evinde kılmış olursa onun sevabı bir kat. Camide kılmış olursa onun sevabı 27 kat daha Fazladır. O yüzden müminler camilere gelmek suretiyle namazlarını cemaatle birlikte ifa ederler. Bu konu önemlidir. İnşallah ona da temas edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Salatul raculi fi cemaatin tud'afu ala salatihi fi baytihi wa suqihi 25 da'f. Bir kişinin evinde cemaat camide, camide cemaatle kılmış olduğu namaz evinde veya pazar pazar yerinde veya dükkanında kılmış olduğu namazdan 25 kat daha sevaptır diyor bazı rivayetlerde 27 olduğu için 27 dedik biraz önce. 25 kat daha ecirlidir, sevabı büyüktür. Velike ennehu izâ tawadda fa ahsana al işte o ne zaman ki abdest alır, abdestini de en güzel şekilde alırsa, thumma kharaja ila ilal mescidi daha sonra mescide yönelirse, ma tufrijuhu illa as onun mescide gitmesi sadece ve sadece namaz kılmak içindir. lem يخطو خطوة illa rufiat lehu biha derece. Hiçbir adım adım atmamış olsun ki onun derecesi o adımla yükselmemiş olsun. Yani atmış olduğu her adımla onun derecesi Allah katındaki derecesi yükseltilir. وخططعنه بها خطيئة ve her adımıyla onun günahlarından biri silinir. Fe ida sallallamtezel elmelakiketu tusalli aleh. fi musallah. Namazı kıldığı zaman melekler ona salat ederler. Onun için Allah'a yalvarırlar. Onun selameti için, onun cennete girmesi, günahlarının bağışlanması. Dünyada bir takım belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, dertlerden uzak kalması için Dua eder melekler ona Bu durum o kişi namazda kaldığı müddetçe Camide kaldığı müddetçe devam eder Melekler ne derler dua ederken Allahum salli Allahım Ona yardım et Bu kuluna yardım et Bu kuluna merhamet et Bu, bu kuluna merhamet et diye ne yaparlar? Duada bulunurlar. Allahumme rahmu. Allah'ım ona merhamet et derler. Ve la yazalu ahadukum fi salatin muntadiru's sala. Bir kişi namaza erken gider de namazı beklerse bu namazı beklediği süre içerisinde namaz kılmış gibidir. Yarım saat önce camiye geldi, ezanı bekledi. Yarım saat namaz kılmış gibidir. Çünkü namazı bekliyor, ibadet için orada beklediğinden dolayı Allah onun o vaktini boşa geçirmiyor, o yüzden namaza erken geldiğimizde camide camiye girip Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, nafile namaz kılmakla bu vakti değerlendirmemiz lazım, yoksa caminin avlusunda onu bunu çekiştirirsek bunun ecri olmaz caminin avlusunda yani oturup da yine namazı beklemiş olsak, gıybet yapmadan dedikodu yapmadan hal hatır sorarak namazı beklemiş olsak elbette buradan da namaz kılmış gibi bir ecir alırız ama bu vaktin en güzel şekilde değerlendirilmesi camiye girilip camide vaaz varsa vaazı dinlemek Kur'an okumak Allah'a yalvarmak nafile namaz kılmak bu tür şeylerle bu vakti en güzel şekilde değerlendirirsek, muhakkak ki ahirette sevinecek olanlardan oluruz. Peygamberimiz buyuruyor, مَنْ تَوَضَّعَ فَاَحْسَنَ بُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجْدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّ Kim ki iyi bir şekilde abdestini alır, daha sonra camiye gider de bakar ki insanlar namazı kılmış, bitirmiş, cemaat bitmiş, Fa a'taahu Allahu jalla ve azza mithla ajri man sallaha sallaha wa hadaraha Allah bu kişiye sanki cemaate erkenden gelip cemaate iştirak etmiş onlarla birlikte namaz kılmış gibi sevap verir ecir verir La yanqus zalika min ajrihim shay'a bu kişi farkında olmadan namaza geç kalan kişi sanki namazı başından itibaren cemaatle kılan kişinin kişi gibi ecir almış olur. Aralarında ecir bakımından bir fark olmaz. Ama bunu bilerek yapmayacak. Ezan okunduğunu duyduğu halde evde bir takım şeylerle meşgul olup da namaza geç kalırsa o durum doğru değil. Farkına varmadan bu olursa Acil bir işinden dolayı bu gerçekleşirse o insan için bu geçerlidir. Men sallal el-işa cemaatin cemaat kan ka kıyam el-leyletin ve men sal ve men ve'l-fecr fi cemaatin kan ka kıyam leyletin Peygamberimiz buyuruyor ki kim ki yatsı namazını cemaatle birlikte eda ederse ka kıyam el-nısf el-leyletin. Onun için gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Kim ki sabah namazını ve yasa namazını cemaatle kılarsa, gecenin bütününü ibadetle geçirmiş olur buyuruyor Peygamberimiz. İşte gördüğümüz gibi cemaatle namaz kılmanın faydası bu kadar yani fazla. Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap alıyoruz değerli kardeşlerim. Cemaatin önemiyle ilgili... Bir hadis-i şerif var onu okuyacağım inşallah. Ondan önce de şu konuya temas edelim. Safların düzgün olması, arada boşluk bırakılmaması, ön safların doldurulması şart. O yüzden yani arka saflarda yer tutmak veya müezzinlikte iki kişinin beklemesi, arada üç dört saf boş bırakılması doğru değildir. Bu sünnete aykırıdır değerli kardeşlerim. Peygamberimizin bu hadis-i şerifini biraz uzun olduğu için ezan da bitiyor. O yüzden uzatmayacağım, okumayacağım. Bir başka zaman inşallah okuyacağım e, vakit olursa. Allah cümlemizden razı olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.